Saf Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Göklerde ne var yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmiştir Azizdir o hakimdir Ey iman sahipleri yapmayacağınız şeyi neden söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir günahtır Allah kendi yolunda duvarları birbirine perçinlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa toplumuna şöyle demişti. Ey toplumum, benim size gönderilen Allah elçisi olduğumu bilip durduğunuz halde, beni neden incitiyorsunuz? Onlar bozulup sapınca Allah da onların kalplerini eğrildi. Çünkü Allah, fasıklaşmış bir topluluğu doğruya ve güzele kılavuzlamaz. Meryem oğlu İsa'nın da şöyle dediğini hatırla. Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir elçiyi müjdeleyici olarak gönderildim. Fakat İsa'nın müjdelediği elçi onlara apaçık delilleri getirdiğinde bu katıksız bir büyüdür dediler. İslam'a çağrılıp durduğu halde yalanlar düzerek Allah'a iftira edenden daha zalim kim vardır? Allah zulme bulaşmış kişiler topluluğunu doğruya ve güzele iletmez. İstiyorlar ki ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürsünler. Ama Allah küfre batanlar hoş görmeseler de nurunu tamamlayacaktır. Resulünü hidayet ve hak dinini getirmek üzere o görevlendirdi ki Ortak koşanlar hoşlanmasa bile onu tüm dinlerden üstün kılsın Ey iman sahipleri dikkatlerinizi sizi korkunç bir azaptan kurtaracak bir ticarete çekeyim mi? Allah'a ve onun Resulüne inanır Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla didinirsiniz İşte bu sizin için en hayırlısıdır eğer bilirseniz Günahlarınızı affeder Ve sizi altından nehirler akan Bahçelere sürekli cennetlerdeki Temiz bereketli Barınaklara yerleştirir İşte bu en büyük başarıdır Seveceğiniz Daha başka şeyler de var Allah'tan bir yardım Çok yakın bir fetih İman sahiplerine müjdele Ey iman sahipleri Allah'ın yardımcıları olun Hani Meryem oğlu İsa havarilere Allah'a gidişte benim yardımcılarım kimdir demişti de havariler biz Allah'ın yardımcılarıyız cevabını vermişlerdi. Bunun ardından İsrail oğullarından bir zümre iman etmiş bir zümre de küfre satmıştı. Nihayet biz iman sahiplerini düşmanlarına karşı güçlendirdik de onlar üstün geldiler.